Muhterem efendim, günümüzde Türkiye'de ve diğer Müslüman ülkelerde din denince ya insan ürünü bir sistem anlaşılıyor veya dine Hristiyanlık noktasında yaklaşılıyor. Bu yanlış anlayışları da nazara alarak dini gerçek mahiyetiyle nasıl anlamalıyız? Aslında din dediğiniz şey, Seyyid Kutuk merhumu, din dediğim budur diye. Hala din demişti, böyle tercüme ettiler. Din dediğin budur. Din budur yani. Din tarif ederken biz diyoruz ki, bir ilahi vazidir. Bu insanları kendi iradeleriyle, ihtiyarlarıyla bizzat hayır olan bir matluva sevk eder. Bu dindir yani. Bu dinin temel tarifi, bu dinin muhtevası var yani. İnanç esasları var, İslam esasları var, İhsan şuuru var. Din budur. Bunlara havi ise şayet ve orada bir Saptırma filan olmamış, bir iniraf olmamışsa şayet, bir tahir, tebdile vuramamışsa bu öyle devam ediyor demektir. Bu zaviyeden de meseleye bakılınca bir yönüyle başkalarının kendi düşünce ürünü olan sistemlerine din demeleri, din şeklindeki bazı organizasyonlara din demeleri, şuna din demeleri, buna din demeleri, onların kabullerinden ötürü siz, o konuma, o duruşa saygı duyabilirsiniz. Ayrı bir mesele de. Fakat siz kendi nazarınızda din dediğiniz zaman kabul edeceğiniz şey budur yani. Eğer başka dinlerde varsa şayet gezer durursunuz siz o dinler arasında. Ama sizin din dediğiniz diyeceğiniz şey bu tarih çerçevesinde anlaşılan şeydir. Dolayısıyla o hiç beşer ürünü değildir yani. Hristiyan telakiler içinde olan da yani din değildir. Bir bu var yani... İkinci mesele, beşer ürünü demek meselesi. Din semavidir. Çünkü vaz ilahi diyoruz. Vazi insaniye din denmez. Ona bir nizam denebilir. Ona bir sistem denebilir. Demokratik sistem, cumhurî sistem, totaliter bir sistem, olukarşık bir sistem. Denebilir bir sistem yani. Tarihte yaşamış ve günümüzde de yaşayan sistemlerden bir tanesini rica edersiniz. Beşeridir bunların hepsi. Ve bunların hepsi temelden başlayarak, teferruatına kadar değişimi açık sistemlerdir. Her zaman değiştirirsiniz. Dünkü monarşi sistemleri zamanla değişmişler, cumhuriyete gelmişler. Cumhuriyet kendi içinde, bağrında müsaade etmiş, demokratik olmak lazım. Demokratlar sosyal demokrat olmak lazım biraz daha yani meseleyi. Aynı zamanda işgiyar hakkında bazıları onu yeterli buluyor, bazıları yetersiz buluyor. Kendi içinde değişimler olmuş böyle, böyle değişir durur bunların şeyleri. Fakat din vazi ilahidir, yani siz onu değiştiremezsiniz. Zaman ve şartlarla o mevzuda söylenmemiş bazı şeyler varsa, emsaline benzeterek, makisun aleyhe dayanarak o mevzuda belki aynen yine, yani aynen o kaynaktan bazı şeyleri alıp değerlendirirsin. Kıyası, iştihadı düşünün yani. O da, Mevcut, sabit olan hükümlerde menat, illet ne ise şayet, yine o menat, o illet kullanılarak yani, aynı enstrümanları kullanarak, aynı dinin vazetti enstrümanları kullanarak, sen o mevzuda bir şey söylenmemiş, mevcut olan boşlukları onlarla dolduracaksın. Bu da, zaten ona da biz talih diyoruz yani, esas asıl kitap ve sünnettir, o talih diyoruz bir yönü Bizim talih derecede dile şeriye manasını almayın da, hani... Kitap ve sünnet marası usulcülerin talihası o istikamette. Bu din, o bir kere öyle korunması lazım. Böyle bir din beşeri olamaz ona, beşeri denemez. Belki beşerin o din kişi dehli sadece onu anlama istikametinde, doğru anlama istikametindeki işte cehlidir. O da şatibinin muhafakatında ifade ettiği gibi bazı yerler biraz dilin hususiyetini biliyorsa şayet Kur'an-ı Kerim'i indiği dönemde nasıl anlaşılması lazım geliyor öyle anlayabiliyorsa bir herkes iştirah edebilir yani bu ölçüde. Bu iştirah demek yani Kur'an'ı tefsir edebilir. Bir Müslüman nasıl hareket edeceğini ondan çıkarabilir. Sünneti tefsir edebilir. Ama ahkam istinbat etme meselesine gelince, makis makisun alim meselesi ortaya girince, emsal-i emsallik kıyasının meselesi gelince o müşteyi dişidir. O bizi aşar yani o mümarise işidir, o uzman işidir o mevzuda, İş saat şartlarına zar itibar alarak o mevzuda teşebbüste bulunursanız, bulunursunuz siz. Dolayısıyla, hani o mesele de böyle çok ulu orta bir şey değil. Dolayısıyla beşeri denemez ona yani. Tamamen ilahidir, semavidir, arziliği, beşer müdahalesi arz ettiğim gibi, işte o muhlak, mübhem noktalarını sadece tavsiye gibi, tefsir etme gibi, yorum açıklayanlarını yorumlama gibi Hikmetin zamana bırakılan bir kısım şeyler, o mevzuda boşluğu doldurma gibi, o mevzuda da biliyorsunuz mukattibun gibi, musabibun gibi farklı meslekler var ve bir de şebehçiler gibi yani ortada benzerini bulup koyma gibi mülazalar var. Usül'e ait meseleler bunlar. Şimdi ikinci meselede sorunun içinde, Hristiyanlık gibi anlıyorlar. Müslümanlığı, Hristiyanlık gibi anlama meselesi din ruhundan haber olmayan insanlardır. Ben şöyle anladım yani sizin sorunuzun içinde. Din bir çeşit din, ilme karşı çıkıyor, akla karşı çıkıyor, vicdan hürriyetine karşı çıkıyor, baskının yanında oluyor, istibdadın yanında oluyor. Sonra birisi çıkıp ilim adına şey yapıyor, diyor ki ilmin sınırlarına din girmemeli çünkü dinin alanı odur diyor. E, o hale getirilmiş, kuşa çevrilmiş din için onu söylerler. Siz kendi dininiz için aynı şeyi düşünemezsiniz yani. Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, sayayı ilimden tecvid edemezsiniz. Çünkü sizin itikadınıza göre öyle inanmanız lazım. Din dediğiniz şey Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen Kur'an'la tecelli etmiştir. Sünnetle aynı zamanda efendimize gayri metlu olarak ilham edilmiştir ve tamamen Allah'tan gelmiştir. Şimdi, O, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından geldiği gibi tekvin emirler de Cenab-ı Hakk'ın kudret, irade ve meşriyetinden gelmiştir. Aynı Zât-i bir kısım sıfatlarından gelen, tecelli eden, doğan, ortaya konan bir kitap yine O'nun başka bir sıfatından meydana gelen başka bir kitapla çelişmez, tenakkuse düşmez. Belki O'nun üstadın tabiriyle kavli şarih olur, bürhan-ı olur, tefsiri mükemmeli olur, bu açıdan ilimlerden ayrı bir şey değildir yani dini ilimlerden ayrı düşünmesin düşünemezsiniz. Biz ilimlerle telif edemediğimiz yerler o bizim telifteki kabiliyetsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Kavrayamadık dersiniz, burasını kavrayamadık, öyleyse şimdilik burasını geçelim dersiniz yani, edebin gereği de budur. Allah'a karşı saygının gereği, kitaba karşı saygının gereği ve bugün acele eden bir şeyler yakıştırıp yarın o yanlışı mahşubiyeti altında ezilmemenin gereği de budur aynı zamanda. Bir şey söylersin acele de. En iyisi mi? Erbabına فَسَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا bil Bilbeyinat ve zulûr. Bilmiyorsanız birilerine sorun. Şimdi bu tavırda hareket ediyorsanız çok rahatlıkla bakın, ukalaca bir şey. Ben Allah'ın izniyle her şeye cevap verebilirim diyebilirsiniz. Neden? Çünkü bilmediğiniz şeyi bilene sorarsanız olur biter. Ve çok ciddi bir fark var arada. Üstadın da mektubatta dediği gibi, Müslümanlığın Hristiyanlığa kıyası, kıyas mal farıktır. Kıyas edilemez yani ona. Bu asırlarca bir baskı unsuru olmuş, baskı unsuru olarak kullanmış. İlim adamlarını asmışlar, Gallo idame mahkum edilmiş. Şimdi var mı Müslümanlıkta böyle ileriye matup, tekvinik şeylerle? Beno Musa ilk defa da asırda arzın küreviyetini keşfetmişler. Hiç kimse bir şey dememiş. Memun teşvik etmiş onları. Var mı yani öyle şeyinden dolayı mahkum olan? Mahkum olan bazı kimseler vardı. Maktul söylemediği verdiği bahallaç gibi. Hadlerin aşan sözler söylemişlerdi. Ben Allah'ım demiş filan demiş. Ben ondan başka değildim demiş. Avamın su istimal etmesine açık bu tabirler karşısında dinin haysiyeti, şerefi, namusu adına fetva vermişler. Sen olsaydın ne yapardın, ben olsaydım ne yapardım? Farklı bir mülazaya girerdim ben belki orada. Abdülkadir Celal Hazretleri buyuruyor ki, ''Ben hallaç zamanında olsaydım onu o düşünceden vazgeçirdim diyor. Demek ki ona makul bir izah getirirdim. Ayrı mesele. Ama o gün o işi yapan insanlar için içine bağnazlık karıştırdılar mı bilemiyorum ben. Şimdi böyle birbirinden çok farklı bir şey. Şimdi bu din ona kıyas edilmemeli, benzetilmemeli, onun gibi görülmemeli. Ama işte o çok eski yıllardaki bir konferansa dediğim gibi bu karakuşu karar yani. Batıda hep böyle yaşanmış bu mesele. Bu da din olduğuna göre aynen Sema orijini gibi bunda da aynı şeyler yaparız. Bir tanesi bu 80 sonrası aynen şöyle dedi. Diyeceğim Kur'an Kur'an ama falan dedi. Yani 14 asır evvelki şeylerle de olmaz ki bu mesele. Kendi içinde tenakuz bu. Kur'an Kur'an diyeceksin. Allah kelamı diyeceksin. Yahu sen misin o? Zavallı, sen üç sene evvelkine aklına ermiyor, üç sene sonrakinde düşünemiyorsun. Sen böyle bir zavallısın. Düşüncesi, idraki, anlayışı, muhakemesi, mantığı her şeyiyle sınırlı bir insansın. Ne haddin var senin sınırsızlıkla alakalı söz söylüyorsun? İşin mi senin o? Sen kendime seni tam anlamış değilsin. Evet böyle densiz insanlar çıkmıştır. Ben birisiyle konuştum, size bahsetmişimdir. Gitti bana Kur'an-ı Kerim'i de getirdim. Bakalım da ona da hayret ettim. Ben okuyorum dedi. Sonra yani baktım ki ben Kur'an'da dinlemiş. Ben dedi İstanbul'a gitti mi? Ya yeraltı camiine giderim. Çünkü o Hafsa Ali Efendi güzel Kur'an okuyor dedi. Bıktım biliyor. Gerçekten o gün için Ali Efendi aşereye, vücuhada vakıf bir insandı. Dedi ben rahmetli, kâni kara, ikisi de rahmetli olduk. Kâni karacayı dinlerim dedi. Çünkü usul biliyor adamdı. Baktım anlıyor ondan da yani, fakat dedi peygamber peygamber o peygamber dedi, bizimki de bu dedi, bu bir çelişkidir, anlamak çok zor bunu, tuhaf bir anlayış bu, kocaman bir adam. Ama bakın yani mantık bu bu adamlar, bunlar demek ki dinin ne demek olduğunu bilmiyorlar yani, herhalde yani din, din dediğim budur yani, o dini kendi özüyle bilmeyince benzeten benzetene işte bu defa mesela kara karara döner yani. Hristiyanlığı idam ettikleri sehvada getirir, İslam'ı berdar etmek isterler. Aslında berdar olan kendi düşünce hayatlarıdır, kendiliğini sistemlerdir. Bu açıdan o da çarpık bir şey, çarpık bir anlayış. Kıyas edilemez Müslümanlık, ne Hristiyanlığa ne de Yahudiliğe kıyas edilemez. Ve fanna ente Fıncunun ala dain kainen man fi kullaan hayl alam, min albab ila